Tesettür Müslüman bir kadının kimliğidir ve bu kimliği yönelttiği bir erkek usulca ona doğrulttuğu zararlı bakışlarını geri çekmeye başlar. Hem kolay mı Allah'ın korumasında olan birisine haram bir göz uzatmak? Yanlış anlaşılmasın ruhun tesettürü bedenin örtülmesine bir adım attırır ancak ve ruh bozulursa tesettür yalnız bir bez parçasından ibaret kalmaz mı acaba? kıymetli şeylerin korunması gerekir. Ama burada esas kıymetli olan beden değil, tabii ki de ruhtur. Peki ya ruh bozulmuşsa, peki ya ruhumuz artık nefes alamıyorsa? Ya ruhu Kur'an'a uygun değilse ve dışındaki yalnızca bedenini örten bir bez parçası ise ve ruhu tesettürsüz olan insan bedenen tesettürlü bir insan ise günlük tükettiğimiz 8800 litre havayı bir mağazadan satın aldığımızı düşünelim. ...ve sürekli bu havanın bitme korkusu içinde yaşadığınız. Çoğu zaman ya olur da gece oksijensiz kalırsam diye uyuyamadığınız. Ne kadar da zor bir hayat oldu değil mi? Bedenin bu kadar ihtiyacı varken... ...ruhumuzunla nefes almaya ihtiyacı yok mu sence? İşte hanım kardeşim ve tesettürlü kardeşim... ...senin ruhunun nefesi de düzgün tesettürdür. Üzgünüm ama çok üzgünüm. İzlenilen programlardaki o rengari ve bedeninde haram sayılacak açıklıkları kendilerine rol model alanlar bırak boneyi başının bir kısmını zaten örtüsünden çıkaranlar bileklerine kadar kapalı olması gereken ellerini açabildiğini açanlar vücut hatları belli etmemesi gerekirken üzerine yapışan dar şeyleri seçenler mersin'in yeni açılmış kafelerinde haramlara hiç dikkat etmeden instagramda bir resim daha atabilmek için ruhunu fena etmeyi seçenler acaba fe aile bir kadın güzelliklerini ve ziynetlerini uygunsuz yerlerde kasıtlı şekilde gösterirse tesettürüyle karşı cinsten korunmak yerine karşı cinse yol yapmak olarak görürse o ruhun açlıktan ölmez mi? Niyeti bozuk bir erkeğin Kur'an'a göre korunmuş bir kadına yaklaşmaya çalışırken gözlerindeki şer tohumlarını atacak bir toprak parçası bulamamasına tesettür denir işte. Sen o giyiminle niyeti olmayanın dahi iştahını açıyorsan sen farza değil tarzı uyuyorsun be kardeşim. İmtihan dediğin kalem çağıt ile olmaz. Bir kafede çay yudumlayıp Rabbini unutmuşken kul kul ile sınanır. Sen nefessiz kalmış kalbinde onu göremesen de kara karıncayı gece vakti gören bir Rabbin var senin. Biliyorum, sen düzelince henüz düzelmediği için rahatsızlık hissedenler olacak senden. Belki de, belki de yalnız bırakacaklar seni. Ama soruyorum sana, yalnızlıkta ısrar etmek, yanlışlıkta ısrar etmekten daha güzel değil mi? Bir insanı küçük düşürecek en ciddi olay kıyafetlerinin açılmasıdır. Bu yüzden dessas şeytan, Adem babamıza ve Havva annemize aynı bunu yapmaya çalıştı. TV'de gördüğünüz haram görüntülerde şeytan acaba sizin kulaklarınıza neler fısıldıyor olabilir? Biraz aç. sonra hiç kimse yokken tekrar izlerim. Şeytan insanın kıyafetlerini kaybedince onurunu kaybedeceğini de çok iyi bilir. Bu yüzden araba tekeri reklamında bile bir bayanın kullanılmasını ilham eder fesatlaşmış zihniyetlere. Şimdi ise kıyafetlerin açılmasını kutlayan karanlık bir devirdeyiz adeta. Hele bu iş tesettürü vurunca kapanmanız tamamen İslam'ı yansıttığınız anlamına geliyor mu? İyice bakman lazım. Tesettür, Allah'ın size emanet ettiği güzellikleri kapatmak, setretmek, örtmek, korumak, saklamak demektir. Ama kapanıp hatların belli olduğu şeylerle insan bunu ne kadar yapabilir ki? Benim ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. İnanın sizinle bir kardeşiniz olarak konuşmaya çalışıyorum. Lütfen şeytanın bu şekilde daha güzelsin düşüncesine aldanmamalısınız. Bu şekilde ileride başınıza gelen, kalbinizin daraldığı olaylarda Allah Azze ve Celle'nin yardımından mahrum kalacaksınız. Yüksek değerlere sahip olamayan insanlar değer görebilmek için yapıyor bunları. Senin değerin kalbinde taşıdığın Allah değil mi ki başka şeylere ihtiyaç duyuyorsun?